Bismillahirrahmanirrahim. Nur Suresi 45. Ayet Allah hakare, hareket eden her canlıyı sudan yaratmıştır. Kimi karnın üzerinde sürünür, kimi iki ayakla yürür, kimi de dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Allah Subhanahu ve Teala muhtelif şekil, renk, hareket ve duruşlarıyla Çeşitli yaratıkları bir tek sudan yaratmasındaki tam kudret ve yüce hükümranlığını zikrediyor. Bunlardan kimi yılan, kimi ona benzemeyen, karnı üzerinde yürüyen, insan ve kuşlar gibi, kimi iki ayakla yürüyen, dört ayaklı hayvanlar ile, sair hayvanlar gibi, kimisi dört ayakla yürür. Allah'ın kudretiyle dilediğini yaratır. Zira onun dilediği olur, dilemediği olmaz ve ki Allah her şeye kadirdir. 46 Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik ve Allah dilediğine doğru yola iletir. Allah subhanahu ve teala bu Kur'an'da hikmetler, hükümler, apaçık ve sağlam misaller indirdiğini anlatır. Bunlar gerçekten çoktur. Ayrıca onları anlamaya, onlara yapışmaya, akıl ve basiret sahiplerini iletmiştir. Bu sebeple Allahü Teala ve Allah'a dilediğini doğru yola iletir buyurmuştur. 47 ve 48 Allah'a da peygambere de inandık ve itaat ettik derler. Sonra da arkasından bir takımı yüz çevirir. Bunlar inanmış kimseler değillerdir. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resul'a çağrıldıkları zaman bir takımı hemen yüz çevirir. 49, 50, 51 ve 52 Eğer hak kendilerinden tarafa ise boyunlarını bükerek gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var bunların? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve Resul'ünün kendilerine haksızlık edeceklerinden mi korkuyorlar? Hayır, onlar zalimlerin kendileridir. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resul'una çağrıldıkları zaman bütünlerin sözü sadece işittik ve itaat ettik demekten ibarettir. Ve işte onlar felaha erenlerin kendileridir. Kim Allah'a ve itaat eder, Allah'tan korkar ve sakınırsa işte onlar kurtuluşa erenlerin kendileridir. Allah subhanahu ve teala müminlerden haber veriyor. Onlar gizlediklerinin tersine açığa vururlar. Söz olarak dilleriyle Allah'a da Resul'a da inandık itaat ettik derler. Ama sonra arkasından hemen yüz çevirirler diyor. Eğer hak kendilerinden tarafı ise hüküm aleyhine değil de lehlerine olacaksa boyunlarını bükerek işittik itaat edek, ettik derler. Eğer hüküm kendi aleyhlerine olursa yüz çevirip hak olmayana davet eder. Ve orada batılın geçerli olması için ve sıradan bir başkasının hakemliğine başvurmak isterler. Allah subhanahu ve teala işte bunlar zalimlerin ta kendisidir buyuruyor ve müminlerin sıfatlarını haber veriyor. Onlar Allah'ın kitabını elçisinin sünneti dışında bir dil aramadığını ve aralarında hükmetmesi için Allah'a ve geldiklerinde onların tek sözü işittik, itaat ettik demişlerdir. Evet. Ebu derda diyor ki İslam ancak Allah'a itaat iledir. Hayır ancak cemaatta Allah ve Resulullah, halifeye ve müminlere karşı ihlaslı olmaktır buyurmuştur. Ve Ömer i̇bn Hattab şöyle dermiş. İslam'ın kulpu, yapılacak yeri, yapışılacak yeri Allah'tan başka ilah olmadığını şehadet etme, namaz kılma, zekat verme ve Allah'ın Müslümanların işiyle görevlendirdiklerine itaat etmektir. 53 ve 54- Var güçleriyle Allah'a yemin ettiler ki, eğer kendilerine emredersen savaşa çıkacaklardır. De ki, yemin etmeyin. Bu, makul bir itaattır. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Şayet yüz çevirirseniz, bilin ki, o kendisine yük, yükletilenden, siz de kendinize yükletilenden sorumlusunuz. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen apaçık tebliğden başkası değildir. Evet. Allah subhanahu ve teala nifak ehlinden yine haber veriyor. Onlar Allah arasında çıkmayı, onlar Allah Resulü çıkmayı emrettiği takdirde mutlaka çıkacaklarına yemin ediyorlardı. Bu makul bir itaattır ayetinde ise, yani sizin itaatınızın amele dökülmeyen mücedred bir söz olduğu bilinmekte. Siz her ne zaman yemin etmişseniz mutlaka yalan söylemişsiniz diyerek Allah subhanahu ve teala onların yalanlarını ortaya ne yapıyor? Çıkarıyor. Rahip İbn-i gelen bir rivayette divayette Allahu Teala İsrailoğulları peygamberlerinden Şiya adındaki peygambere vahyetti ki İsrailoğulları içinde kalk. Şüphesiz ben senin dilinin vahiy indireceğim. Peygamber haklı ve şöyle dedi. Ey gök işit dinle. Ey yeryüzü sus. Şüphesiz Allah'u Teala yerine getireceği bir iş ve bir durumu idare etme ve ona hükmetmek istiyor. Şüphesiz o köylerin çöle, ağaçların çukur yerlere, nehirlerin çöllere, nimetlerin fakirlere dönmesini ve hükümranlığın çobanla da olmasını biliyor o ümmilerden bir ümmiyi peygamber olarak göndermek istiyor. O peygamber çirkin, kaba saba, çarşılarda yüksek sesle münakaşa eden birisi değil. Bir çıranın yanından geçse, vakarından ve sekünetinden ötürü onu söndürmez. Kuru bir kamış üzerinde yürüse, ayaklarının altında herhangi bir ses işitilmez. Ben onu müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndereceğim. Boş söz söylemeyecek, onunla kör gözleri, sağır kulakları... Öğürsülü kalpleri açacağım. Her bir güzel işe onu muvaffak kılıp ileteceğim. Ona her türlü şerefli huyu bahşedeceğim. Sekinet elbisesi, iyiliği, şiarı, takvası, gönlü, kalbi, hikmeti, konuşması, doğruluk ve vefası, tabiatı, affetmesi ve iyiliği, ahlakı, hakkı, şeriatı, adaleti, ahlakı, ve vesireti, hidayeti imamı, İslam'ı dini kılacağım. Onun ismini övülmüş kılacağım. Onunla sapıklıktan sonra hidayet vahşedeceğim. Bilgisizlikten sonra onunla bilgili kılacağım. Adı sana kaybolduktan sonra onu yücelteceğim. Tanınmazlıktan sonra onu tanınır kılacağım. Azlıktan sonra onunla çoğaltacak. Fakirlikten sonra zenginleştirecek. Ayrılıktan sonra onunla toplayacak. Karşılanmış ümmetler birbirine zıt kalpler ve dağınık arzuları onunla bir araya getireceğim. İnsanlardan büyük bir topluluğu onunla helaktan kurtaracağım. Onun ümmetini insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet kılacağım. Onlar iyilikle emredip kötülükten men edecekler. Onlar muvahhidler, ihlaslı müminler ve peygamberlerin getirdiklerini doğrulayıcı olacaklardır. 55 Allah içinizden iman edip Salih amel işleyenlere Onlardan öncekileri nasıl Halef kıldıysa Onları da yeryüzüne halef kılmayı Vaat ediyor Ve onlar için beğendiği dini Temelli yerleştirecek <gülüyor> Korkularını emniyete çevirecektir çünkü onlar bana kulluk eder ve hiçbir şey bana şirk koşmazlar. Kim de bundan başka inkar ederse, işte onlar fasıkların kendi veridir. <gülüyor> Allah subhanahu ve teala Resulüne vaat ediyor ki, onun ümmetini yeryüzünde halifeler kılacak. Onlarla ülkeler düzeltecek, kullar onlara boyun eğecek, ve insanlardan korkularından sonra onların bu korkularını emniyet ve onları hakim kılma ile değiştirecektir. Şüphesiz Allahü Teala bunu yerine getirmiştir. Hamd ve minnet onadır. Aleyhisselatü Vesselam vefat etmezden önce Allahü Teala ona Mekke'nin, Hayber ve Bahreyn'in, Arap Yarımadası'nın diğer yerlerinin ve bütünüyle Yemen ülkesinin fethini nasip etmiştir. Allah subhanahu ve teala bu ayet-i kerimede koymuş olduğu iki tane şart var. Siz iman eder ve imanınıza zulüm bulaştırmazsanız Allah da size yeryüzünün hakimiyetini verir. Yani geçmiş ümmetlere yeryüzünün hakimiyetini nasıl vermişse size de öylece hakimiyeti verir. Ama buradaki dikkat edilecek imana zulüm bulaştırmama ve korkunuzu götürür emniyet verir zilletinizi götürür izzet verir diyor işte buna dikkat ettiğimiz müddetçe elimize geçecek güzellikler bunlardır İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Kubey İbni Kağab Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur bu ümmete yüce mevkiler, yükseklikler, din, zafer ve yeryüzüne sahip olma müjdelenmiştir. Onlardan kim ahiret amelini dünya için işlerse onun ahirette hiçbir payı olmayacaktır. Çünkü onlar bana kulluk eder ve hiçbir şey bana şirk koşmazlar buyurmuştur. 56 ve 57 Namaz kılın, zekat verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Sakın o edenlerin bizi yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma. Onların barınakları ateştir. Ne kötü dönüştür. Allah subhanahu ve teala inanan kullarına namazı kılmalarını emrediyor. Namaz, tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadettir. Onlara zekat vermelerini emrediyor. Zekat Yaratıkların güçsüzlerine ve fakirlerine ihsanda bulunmaktır. Allahu Teala inanan kullarının bu işlerde Ali Selatü vesselama itaat eder durumda olmalarını, kendilerine emrettiği hususlarda peşinden gitmelerini, yasakladıklarını terk etmelerini emrediyor. Böylece belki Allah onlara rahmet edecek, acıyacak. Şüphesiz ki bunları yapana Allahu Teala merhamet edecektir. Allah bizi merhamet ettiklerinin arasına koysun. Rahmetiyle yargılasın. 58, 59 ve 60 Ey iman edenler! Ellerinizin altında olan köle ve cariyeler ve sizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar sabah namazından önce öğle sıcağında soyunduğunuz zaman ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri vakit üç defa izin istesinler. Bunlar sizin üç mahrem vaktinizdir. Bu vakitlerin dışında birbirinizin yanına girip çıkmakta size de onlara da bir sorumluluk yoktur. Allah size ayetlerini böyle açıklar ve Allah alimdir, hakimdir. Çocuklarınız erginlik çağına vardığında kendilerinden öncekilerin izin istediği gibi onlar da izin istesinler. Allah size ayetlerini böyle açıklar ve Allah alimdir, hakimdir. Evlenme ümidi kalmayıp, yaşlanıp oturmuş kadınlara, zinetlerine açığa vurmamak şartıyla, dış elbiselerini çıkarmaktan dolayı bir vebal yoktur. Ama iffetli davranmaları onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, alimdir. Bu ayeti kerimeler, Akrabaların birbirinin yanına girmelerinde izin istemeleri hükmünü içermektedir. Surenin başında geçen ayetler ise yabancıların birbiri yanına girerken izin istemeleri hükmünü düzenliyordu. Allah subhanahu ve teala müminlere kölelerinden oluşan hizmetçileri ve erginlik çağına ulaşmayan çocukları yanlarına girmek istediklerinde 3 durumda onlardan izin istemelerini emrediyor. Bu durumların birincisi sabah namazından önce çünkü o zaman insanlar yataklarında. İkincisi öğle sıcağında soyunduğunuz zamandır ki bu vakitte kaylule dediğimiz öğle uykusu vaktidir. Çünkü insan bu durumda ailesiyle uygunsuz bir vaziyette yatmış olabilir. Üçüncü vakit yatsı namazından sonra ki bu vakitte uyku zamanıdır. Kişinin yatakta olduğu bir zamandır ki üzeri açık üstü soyulmuş olabilir. İşte bu durumda hizmetçilerin ve çocukların ailelerinin yanına ansızın ve habersiz girmemeleri emrolunmuştur. İşte bu vakitlerin dışında birbirinizin yanına girip çıkmakta size de onlara da bir sorumluluk yoktur. Bu durumların dışında girdikleri vakit onlara bu imkanı ver için size de onlara da sorumluluk yoktur buyurmuştur. 61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 veya anahtarlarına malik olduğunuz yerlerde veya dostlarınızın evlerinde izinsiz yemek yemenizde bir sorumluluk yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı yemenizde de bir sorumluluk yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah'ın katından bereket, sağlık ve güzellik dileyerek kendinize selam verin. Allah ayetlerini size böylece açıklar ki umulur, akredersiniz. Burada Allah subhanahu ve teala, indirmiş olduğu ayeti kerimesiyle evlerde birbirleriyle oturup kalkabileceğimiz insanları sayıyor. Yani direkt baba, anne, teyze, hala, dayı e, bunlarla birlikte bunların evlerine gidip geldiğimizde de nasıl ki kendi evlerimizde izinsiz yiyip içiyorsak bunların evlerinde de oturup yiyip içmemizde Topluca oturmamızda veya tek başımıza oturup yememizde hiçbir günahın olmadığını ve ellerine malik olduklarının derken yani bir emanet edilen bir ev düşünün veya bir yerin kahyası olduğunuzu düşünün. O kullandığınız, size emanet edilen evde de girip çıktığınızda oradan canınızın çektiğinde yeme içmede bir haramlık söz konusu olmadığını söylüyor. Bunun dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eklediği misafirin üç hakkı vardır. Sıcak oda, sıcak ev ve sıcak yatak. Eğer bu kendisine verilmemişse o onu onlardan alır diyor. Yani gidip mutfaktan bir şey alması veya sobayı yakması veya kendine yorgan falan bir şeyin alması ee, Hiçbir zaman ona bir sakınca getirmez. Çünkü hakkıdır. Vermemişlerse o da oradan alır. Evet. 62 Müminler ancak Allah'a ve Resuluna iman edenler ve peygamberlerle birlikte bir işe karar vermek için toplandıklarında ondan izin isteyip alıncaya kadar ayrılıp gitmeyenlerdir. Gerçekten senden izin isteyenler işte onlar Allah'a verasına iman edenlerdir. Bir takım işleri için senden izin isterlerse işlerinden dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmalarını dile şüphesiz ki Allah kafurdur, rahimdir. Bu da Allah subhanahu ve teala'nın inanan kullarına iletmiş olduğu edeplerdendir nasıl ki girme sırasında onlara izin istemeyi emretmişse, aynı şekilde ayrılma hususunda da izin istemelerini emretmiştir. Özellikle onları Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile bir araya getiren cuma namazı, bayram namazı, cemaattan namaz, istişare için toplanma ve benzeri bir durumda olursa, Allah subhanahu ve teala bu durumlarda aleyhissalatü vesselamdan izin isteyip müşavereden sonra ayrılmalarını emretmiştir. İşte kim böyle yaparsa o kamil müminlerdendir. Sonra onlardan birisi ayrılmak için izin istediği zaman Allah Allahu Teala resuluna dilediği takdirde ona izin verip vermemede serbest bırakmıştır. Ali selam ve selam efendimiz bir gün şöyle buyurmuştur. Sizden birisi bir meclise vardığında selam versin kalkmak istediği zaman yine, yine selam versin. Bunlardan birincisi ikincisinden daha üstün değildir buyurmuştur. 63 Peygamberin çağırmasını kendi aranızda birbirinizi çağırmanız gibi saymayın. Allah içinizden bir diğerini siper ederek sıvışıp gidenleri muhakkak bilir. Onun buyruğuna aykırı hareket edenler başlarına bir bela gelmesinden veya Elim bir azabı uğramaktan sakınsınlar. Evet, bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e karşı bir edep olarak indirilmiştir. Onlar, ey Muhammed, ey Ebu Kasım derlerdi. Allahü Teala Peygamberinin şanını yücelterek onlara bunu yasakladı. Onlar, ey Allahın ey Allahın Peygamberi dediler ve o eskiden çağırdıkları şeyi düzelttiler. Allah subhanahu ve teala indirmiş olduğu bu ayetleriyle Resul'ün şerefini artırmış ve insanların içinde kendilerinizi çağırdığınız gibi Allah'ın Resul'unu çağırmayı buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her kim ki bizim işimizin üzerinde olmadığı bir işle hareket ederse o tuttur Yani gizlide de veya açıklıkta da Allah Resulü'nün şeriatına aykırı hareket edenler kalplerine küfür, nifak veya bidat gibi bir fitnenin gelmesinden veya dünyada öldürülme, hak cezası uygulanma veya hapis veya benzeri şekilde can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar buyurmuştur. 64 Dikkat edin. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O içinde bulunduğunuz durumu da kendisine döndürüleceğiniz günü de muhakkak bilir. Onlara işlediklerini haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Evet. Allah subhanahu ve teala göklerin ve yerin maliki olduğunu gaybı ve ayan beyan hazır olan kulların gizli ve hallerinde işlemiş olduklarını en iyi bilen olduğunu haber veriyor. Ve kendisine döndürüleceğiniz bütün yaratıkların Allah'a döndürüleceği kıyamet gününü de muhakkak bilir. Onlara dünyadayken işlediklerini büyük olsun, küçük olsun, önemli olsun, önemsiz olsun haber verecektir. Allah subhanahu ve teala başka ayet-i kerimelerde o gün insana önde ve sonda ne yaptıysa bildirilir, kitap konulduğunda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 Ayağımızı kaydırmasın ve İslam'da kalbimizi sabit kılsın. Duası kabul olan kulların arasına bizleri de koysun. İlim eden, ilimden amel eden ve buna davet eden sanım kullardan eylesin. Nur Suresi burada bitti. Velhamdülillah Rabbin Alemesi.